keramet Evliya evliye haktır. sünnet-i cemaat meshebinde. Keramat-i evliye haktır. Bir işte kitabı yazmış. Herkes bir kitabı yazıyor şimdi. Eshabın kerameti yoktur diye. Ulan nereden buldun bunu? Hz. Ömer 3 aydaki oğudan ordularını idare ederdi. Ya Sari'ye el diye. Yalnız ne var ki? Güneş çıktığı vakitte yıldızların nuru görülmediği gibi. Resul-i Ekrem zamanında. Resul-i Ekrem güneş gibi. Hakikati Muhammediye. onlara yıldız ama... Güneş yıldızın nurunu göstermiyordu, dava oydu. Bir kimse resul Ekrem'i görsün ve iman etsin de onda keramet bulmasın, şaşılacak iştir o. Bir bakışla Resulullah insanı âli kılar, bir bakışla, bir nazarı.